919. konu, Hazreti Peygamber'in eşhabı kiramının ziyafetlerine gitmesi, Abdullah bin Büs şöyle anlatıyor, Bir gün Hazreti Peygamber evimize misafir oldu, babam onun önüne kavut ve hez denilen yemekleri getirdi, Hazreti Peygamber bu yemeklerden yedi arkasından getirilen içecekten de içti, yemek sırasında Hazreti Peygamber daima sağ taraftan yiyordu, o bir hurma tanesi yediğinde onun çekirdeğini arka tarafına atıyordu, Yemekten sonra Hazreti Peygamber binip gideceği zaman babam onun katırının dizginini tutarak, Ey Allah'ın Resulü, bize dua et, dedi. Hazreti Peygamber şu duayı yaptı. Ey Allah'ım, bunların rızıklarını bereketli kıl, günahlarını bağışla ve kendilerine merhamet et. Abdullah bin Büs şöyle anlatıyor. Bir gün babam anneme, bir yemek yapsan da Hazreti Peygamber'i davet etsek, dedi. O da trit denilen yemeği yaptı. Babam gidip Hazreti Peygamber'i çağırdı. Hazreti Peygamber geldiklerinde ellerini yemeğin üstüne koyarak, yemeğe Allah'ın ismiyle başlayınız, buyurdular. Yemekte herkes kendi önüne gelen kısımdan yedi. Hazreti Peygamber yemeğin sonunda şu duayı yaptılar, Ey Rabbim, bunları bağışlayıp kendilerine merhamet eyle, rızıklarında da bereket kıl.